Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla buzağa putunu edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağda da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimizi kuvvetle tutun, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buza sevgisiyle dop doluydu. Peki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size ait ise ve bu iddianızda doğruysanız haydi ölümü isteyin bakalım. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.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 Yahudilerin Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e inanmayıp eski dinlerinde sebat edecekleri şeklindeki iddialarına karşılık, burada onların kendi dinlerine bağlılıklarının da asılsız olduğu ortaya konmaktadır. Zira onlar daha önce kendilerine Tevrat'ı getiren ve çeşitli mucizelerle peygamberliğini kanıtlayan Musa'ya karşı da sıkıntılar çıkarmışlar, onun yokluğunu fırsat bilerek uydurma bir tanrı bile edinmişlerdi. Allah İsrailoğullarından Allah'a kulluk edip ona ortak koşmayacaklarına, doğru olduklarına ilişkin kanıtlar getiren peygamberlere iman edeceklerine, Allah'ın hükümlerine ve kanunlarına boyun eğeceklerine, özellikle kendi milletlerinden olan Hz. İsmail'in soyundan gelen Hz. Muhammed'e inanacaklarına ve daha başka konulara ilişkin olarak söz almış, bu arada üzerlerine dağ kaldırmıştır. İsrailoğullarına Allah'ın kudretini göstererek tehdit yoluyla söz vermelerini veya sözlerinde durmalarını sağlama ya da genel olarak ıslah etme amacı taşıdığı rivayet edilen bu dağ kaldırma olayının bir mucize olduğu anlaşılmakla birlikte, mahiyeti hakkında tefsirlerde yer alan bilgilerin hangi kaynağa dayandırıldığı bilinmemektedir. Buna rağmen onlar Hz. Musa'nın ilkazlarına, işittik ve isyan ettik şeklinde karşılık vermek veya bu anlama gelebilecek eylemlerde bulunmak suretiyle inat ve isyanlarını sürdürmüşlerdir. İnkarları yüzünden kalpleri buzağa sevgisiyle dop doluydu anlamındaki ifadeden, İsrailoğullarının asırlarca Mısır'da kalmalarının bir sonucu olarak Mısırlılar gibi sığıra kutsallık atfetmelerinin kastedildiği düşünülebilir. Her ne sebeple olursa olsun bu durum inkar etmelerinin bir sonucuydu. Medine Yahudileri biz sadece bize indirilene inanırız diyorlardı. Oysa onların inanç tarihleri belirtildiği gibi bir sürü sapmalarla doluydu. Onun içinde onların yanlış inançları kendilerine böyle çok kötü şeyler emrediyordu. Hazreti Peygamberi ve Kur'an'ı reddetmeleri de bu kötülüklerden biriydi. Yahudilerin ahiret yurdunun yalnızca kendilerine ait olacağı, sadece kendilerinin cennete girecekleri yolundaki iddialarına cevap verilmekte, eğer bu iddialarında samimi iseler, asıl yurtlarından bile uzaklaşmış olarak çeşitli zahmet, elem ve kederler içinde yaşadıkları şu dünyadan ayrılarak, eksiksiz bir mutluluk yeri olan cennete kavuşabilmek için bir an önce ölmeyi istemeleri gerektiği ifade edilmektedir. Onlar böyle bir temennide bulunamazlar. Çünkü kendi iddialarından kendileri de emin değillerdir. Bunun sebebi de bizzat kendilerinin işledikleri cürüm ve cinayetlerdir. Her ne kadar sözde kendilerine indirilen kitaba inandıklarını, doğru yolda olduklarını, ve bütün insanlar içinde ahiret mutluluğuna sadece kendilerinin layık olduğunu iddia ediyorlarsa da, işledikleri kötülükler yüzünden vicdanları bu iddialarını doğrulamamaktadır. Bunun için asla ölümü temenni edemezler. Yahudiler, ahiret yurdunda sadece kendilerinin mutlu olacaklarını ileri sürmelerine rağmen, hakikatte insanlar içinde ahireti düşünmeden dünya hırsına en fazla kapılanların da onlar olduğu ifade edilmektedir. Bu durum tecrübeyle de sabittir. Onun için ayette, ''Onlar insanların yaşamaya en düşkün olanlarıdır.'' denilmeyip, ''Onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun.'' buyrulmuştur. İşte iddialarındaki bu samimiyetsizlik nedeniyle, 95. ayette Yüce Allah onları ''Zalimler'' diye nitelemiştir. Yahudilerin dünya hırsına bu derece kapılmalarının temelinde, iddia ettiklerinin aksine ahireti imanlarının zayıflığı bulunmaktadır. Esasen Yahudiliğin Hz. Musa'ya nispet edilen ve Tevrat'ı oluşturan 5 kitabında ahiret fikri son derece zayıf ve müphemdir.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 putperestliğe özgü dini faaliyetleriyle uhrevi bir amaç gözetmeyip sağlık, afiyet, servet kazanmak, savaşlarda zaferler elde etmek, erkek evlat sahibi olmak gibi dünyevi amaçlar güderlerdi. Bu da onların ahirete inanmamalarının bir sonucuydu. Kur'an-ı Kerim'de de müşriklerin baz, haşir, cennet ve cehennem gibi ahiret hallerine inandıklarına dair Hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Aksine birçok ayette onların ahireti inkar ettikleri bildirilmektedir. Onlar yeniden dirilmeyi eskilerin masalları sayarlardı. Cahiliye şiirinde de ahireti inkar eden ifadelere rastlanır. Mesela Şeddat bin Esved'e isnat edilen bir kıtada, İbni Kebeş'e yani Hz. Muhammed beni, beni yeniden diriltileceğimi söyleyerek mi korkutuyor denildikten sonra insan ruhu bir kuşa dönüşerek bedenden ayrıldıktan sonra yeniden canlanmanın imkansız olacağı savunulmakta Tarafen'in ünlü muallakasında da ebedilikten söz edilemeyeceğine göre insan için yapılacak en iyi şeyin elden geldiğince dünya zevklerinden yararlanmak olduğu belirtilmektedir. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları